Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Konya'dan Kamile Üçler mal paylaşımı vasiyete göre mi yoksa kanunlara göre mi yapılır? Evet. Mal paylaşımını Allah beyan etmiştir zaten. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Onun için mal paylaşımı Allah'ın vahyine göre yapılır. Ne vasiyete göre ne de kanuna göre yapılmaz. Eğer Kur'an'a göre yapılmazsa bu durumda Allah'ın taksimatını beğenmemiş, kabul etmemiş oluruz ki bu küfür olur. Bununla beraber herhangi bir şekilde o mal sahibi vasiyette bulunabilir ama varislerin hakkını gözeterek bunu yapar. Hatta gerekirse onların fikrini alarak yapabilir herhangi birine bir şey bırakmak istiyorsa, bunun dışında varsa borcu zaten, o taksimat borcu ödendikten sonradır, Allah en ince ayrıntısına kadar bütün varislerin paylarını belirlenmiştir. Hiç kimse, hiçbir mümin bunun dışında bir taksimat bekleyemez, başka bir yere müracaat edemez. Onun için her konuda, her sorun karşısında mutlaka Allah'a ve Resulüne götürülür. Allah ve Resulüne hüküm vermişse, o gönlünde hiçbir sıkıntı hissetmeden, o Allah'ın hükmünü kabul etmek gerekir, Resulünün hükmünü kabul etmek gerekir. Gönlünde bir ağırlık bile olsa hissedenler iman etmemiş, mümin olamamış demektir. Evet. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz. Hayırlı <gülüyor> akşamlar hocam. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Hocam sizi çok seviyorum demiş. Her geçen gün bu oğlar, oğlarım artıyor. Sevindiren ve bu sevgiyi bize tatıran Allah'a hamdolsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a rahmeti, bereketi sizin ve tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Hep söylüyor, anlatmaya çalışıyoruz. Bütün iş Zaten sevgide, muhabbette bitiyor. Allah'ı sevmede, Allah için sevmede iş bitiyor. Allah'ı seven, Allah için seven, Allah'ın hesabını yapandır. Rabbini ciddiye alandır. Rabbinin kendisini sevmesini isteyendir. Onun için gönül sevgiyle genişler. Gönül ne kadar genişlediyse, o kadar Allah'ın tecellisini almaya layık olur. O kadar Allah'ın tecellisini alır. Allah'ın sevgisini de hak eder, layık olur. Allah aşkımızı, muhabbetimizi artırsın, kemale erdirsin inşallah. Evet. Efendim Ankara'dan Esra isimli bir izleyenimiz. Selamünaleyküm aleyküm babam. Ben Ankara'dan Esra hemşire. Hacınız mübarek olsun, hoş geldiniz. Her ne kadar aynı şehirde yaşamak, yaşamasak da berabermişiz. Bunu siz gidince daha iyi anladım. Çok özlemişim sizi. Ellerinizden aşkla öpüyorum babacığım. Demiş efendim. Evet. Mesele gönüllerin beraber olmasıdır. Eğer gönlümüz beraber olduysa, nerede olursak olalım beraberiz. Kimi seviyorsak onunla beraberiz. Bununla beraber Allah sevenleri birbirinden ayırmaz. Kıyamet günü ahirette beraber eder. Zaten bütün derdimiz de o. Kıyamet günü ahirette beraber olmaktır. Hesabı beraber vermektir. Hesabı verirken, Ya Rabbi seni seviyoruz diyebilmektir. Bunu hep beraber söyleyebilmektir. Söylerken sadıklardan olmaktır. Doğru söylemiş olmaktır. Bunun içinde bize düşen Rabbimizi sevmektir. Birbirimiz için, Rabbimiz için birbirimizi sevmektir. Aynı şekilde birbirimiz için, birbirimizin yakınlarını da, sevdiklerini de sevmektir. Gönül böyle genişliyor zaten. İnşallah hep beraber oluruz böyle. Gönlümüz beraber olur. Birbirimizi severiz, birbirimiz için severiz. Aynı zamanda bu sevgimiz Allah'a gidiyor. Dolayısıyla. Rabbimizin sevgisini hak eder. Ona da layık oluruz inşallah. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. Selamun Aleyküm canım sultanım. Oturduğun mekana kurban olurum. Nice yıllardı dilerim Allah'tan. Hayırlı ömürler dilerim. Televizyonda seyrettim. Çok mutlu oldum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Muhammed'e selam, Veysel'e selam. Çalışan kardeşlerime başarılar dilerim, sultanıma selam. Allah razı olsun Bu arada Dudu kardeşimize Oradaki bütün kardeşlerimize selam olsun Allah'ın Rahmeti, bereketi onların üzerine olsun inşallah Evet Efendim Almanya'dan Sevim Dinçel Selamünaleyküm Hocam Almanya'dan yazıyorum Size hacılığınızdan geldiniz Hoş geldiniz, sevgiler getirdiniz bizlere. Diğer TV'nin ikinci yılını izledik inşallah. Daima ileri ve kalıcı olur. Çok güzeldi hocam. Ya orada yüzün dönüktü ekran'a çok güzel yüzün vardı. Hele ki o tebesümün daha da güzeldi. Kalplere ok gibi işledi. Ne olur hocam, hep ekran'a dönük dursanız olmaz mı? Hepinize bolca selamlar. Diğer, TV, diğer TV'deki bütün arkadaşlara. Bir özellikle Merdan'a ve ailesine selam, TV ailesine selam, hocama da ayrı selam buradan hepinizden, hepimizden. Allah razı olsun Allah bizi böyle hep beraber eylesin inşallah. Allah yolunda yürümeyi, hizmet etmeyi, Allah'ın vahyini taşımayı, Hepimizi nasip etsin, ikram etsin inşallah. Bu alemde tek bir derdimiz vardır. Allah'ın rızasını kazanmak, yakınlığını, dostluğunu, sevgisini kazanmaktır. Herhangi bir şekilde bir kardeşimize vesile olduğumuzda bir de onunla beraber kazanıyoruz. Her ne olursa olsun mutlaka Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmuyoruz. Derdimiz, gayemiz, amacımız onun sevgisini kazanmaktır. Onun rızasını kazanmaktır. Allah'ın kulları bizimle beraber kazanınca biz de onunla beraber kazanmış oluyoruz. Bu her birimiz için böyledir. Yakınlarımız, bizimle beraber olanlar kazansın diye mutlaka bir Fedakarlık da yapmak gerekiyor. Bu fedakarlığı Allah için yapıyorsun. Allah'ın rızasını, yakınlığını, sevgisini kazanmak için yapıyorsun. Dolayısıyla kazanıyorsun. Davet ettiğin, ikram etmeyi dilediğin, ister kabul etsin, ister kabul etmesin, sen Rabbin için bunu yaptığından dolayı kazanıyorsun. Sevgisini kazanıyor, yakınlığını kazanıyorsun. Ve söylemiştim, hayat bundan ibaret Alışverişimizi Allah ile yapıyoruz. Bize düşen gözümüzü, gönlümüzü Rabbimizden ayırmamaktır. Evet, alışverişimizi de onunla yapmaktır. İnşallah beraber böyle yapacağız. Buna beraber kardeşimiz ekrana doğru bakmamızı söylüyor. Doğrudur. Ekrana bakarken, aslında burada konuşurken size bakıyoruz. Muhammed kardeşimize bakıp anlatıyoruz ekrana bakmak demek kameraya bakmak demektir. Dolayısıyla kameradan e, kamerayı yer nedense sevmiyoruz. Kamerayı anlatmaktansa insana anlatmayı tercih ediyoruz. Olmazsa bundan sonra kardeşlerimiz gelsin orada otursun. Bari onlara bakıp anlatayım. Hem kameraya da dönmüş oluruz. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar Selamünaleyküm. Aleyküm. İlahiyat Fakültesi'nde okumak Allah'a yaklaştırır mı? Kıbrıs'tan selamlar, Efendimiz'in ellerinde öperim Allah razı olsun. Okumak, bilgi sahibi olmak demektir. Okumak aynı zamanda Allah'ın emridir. Oku, ikra, bismi rabbi kellezi halak diye Allah vahyediyor. İlk inen ayetlerdir. Allah oku dedi. Oku, anla. Anla, iman et, gereğini yap diyedir. Eğer insan okumazsa anlayamaz. Anlamazsa iman edemez. İman etmezse zaten o onda ahlaka dönüşmez, amele dönüşmez. Ameli olsa bile taklididir. Allah taklidi ameli kabul etmiyor. Dolayısıyla okumak insanı Allah'a yaklaştırır mı? Eğer insana imanı kazandırıyorsa, o bilgi, ilim onda imana dönüşüyor, aşka, muhabbete dönüşüyorsa, Allah'a yakınlığa sebep olur, Allah'a yaklaştırır. Allah'a yaklaştıran tek bir şey vardır, o da imandır. Aşk ve muhabbettir yani. Kur, Allah'a ne kadar aşıksa, Allah'i ne kadar seviyorsa, ne kadar iman etmişse, o kadar Allah'a yakındır. Yakınlık sevgiyledir muhabbettedir yani birini seviyorsak o bize yakındır o bizim gönlümüzdedir onun sevgisi bizim gönlümüzdedir dolayısıyla onun sevgisiyle beraber onunla beraber olmuş oluyoruz yakınlık böyledir ama birini sevmiyorsak en yakınımız olmuş olsa bile en yakınımızda olmuş olsa bile gene o bizden uzaktır sevgisi kadar yakındır hiç sevmiyorsak, hiç yakın değildir. Evet, bizi Allah'a yaklaştıran tek bir şey var. O da imandır. Bütün ibadetler, bütün ameller hepsi imani kemale erdirmek içindir. Allah'a o aşkı, muhabbeti, imani kemale erdirmek içindir. Allah'a yakın etmek içindir. Öyle ki, öyle bir yakın, öyle bir beraberliği ee, sağlar ki o aşk, o muhabbet, o iman kendini göremeyecek kadar. Sadece sevgi, sevdiğini, maşukunu, Rabbini görecek kadar. Yakınlık. Ben yokum, o var diyecek kadar. Evet, yakınlık bununladır. O zaman herkese düşen her neyi öğrenirse öğrensin ondan o aşkı, muhabbeti kazanmaya çalışması gerekir. Aşk, muhabbet, marifet, marifetullah kadardır. Yani Allah'ı ne kadar biliyor, tanıyorsan o kadar seviyorsun. Sevgin ona göre o kadar olabilir. Bunun için, El Esmaül Hüsna'yı onun için anlattık. Rabbimizi tanıyalım, tanıdıkça seveceğiz, tanıdıkça aşık olacağız. Tanıdıkça Rabbimizin bizi ne kadar sevdiğini, nasıl sevdiğini, Nasıl muamele ettiğini anlayacağız. Anladıkça seveceğiz. Evet. Sevdikçe bu imandır. O aşk, o muhabbet, o sevgi şiddetlenince aşka dönüşür. Şiddetli sevgi, muhabbet, aşk demektir. Ve ne kadar Rabbini seviyor, ne kadar aşıksa o kadar yakındır. Yakınlık bilgiyle değil, bilginin imana dönüşmesiyle. Ahlaka, Ameli aşka muhabbete dönüşmesidir. Evet. Efendim Konyadan camide üçler demiş. Bezgi isminin çocuklara verilmesinde bir sakınca var mıdır? Evet herhangi bir sakınca olmaz inşallah. İsimler makul ve mantıklı olunca evet bir zararı olmaz. Ama yani ile de böyle zorlamak doğru değildir. İsim koyarken güzel isim koymak gerekir. Güzel isim. Hesabı böyle yapmak gerekir. İsmin mutlaka insan üzerinde bir etkisi vardır. Onun için isim koyarken doğru, güzel isimler koymak gerekir. Evet. Efendim Mardin'den Muhammed isimli bir izlenimiz. müşrikler Müslümanlara karışmasın diye öğle ve ikindi namazları sessiz kılınır. Günümüzde böyle bir sorun olmadığına göre, Sessiz kılınan namazlar sesli kılınabilir mi? Sessiz de kılınabilir. Sessiz de kılınabilir. Ama bir kısmı sesli, bir kısmı sessiz de kılınabilir. Herhangi bir sorun olmaz. Ama bununla beraber Resulullah Efendimiz nasıl yapmışsa her zaman için doğru olan budur. Doğru söylüyor. Mekke döneminde öyleydi. Ama Medine'de böyle bir sorun yoktu. Yine öyle kılmaya devam etti. Demek ki öyle olması gerekiyormuş. Sorundan dolayı değil, demek ki öyle olması gerekir. Evet, Mekke döneminde bunun için, sebep olarak bunu böyle yaptı. Ama Medine'de herhangi bir şekilde sorun sıkıntı yapacak kimse olmadığı halde gene öyle yapmaya devam ettiğine göre o zaman böyle olması gerekiyormuş. Doğrusu öyleymiş. Evet. Efendim, devamla söylemiş ölü çekirgeyi yemenin helal olduğunu söyleyen hadisler var. Doğruysa ölü çekirgeye alan haram kıldığı leş grubuna girmez mi? Evet, kardeşimiz hüküm veriyor. Yanlış hüküm. Hüküm böyle verilmez. Önce onu sormak gerekir. Bir bilgiye sahip olmadan böyle çekirgenin, ölü çekirgenin e, ölü leş konumunda olduğunu söylemek yanlıştır. Öyle düşüneceğini madem ki bir hadis vardır, bu durumda bunun farklı bir Farklı bir şekilde iştihadının olması gerekir. Niye balık konumunda saymıyor? Ölü balık da yiyiliyor. Ya da niye av hayvanı konumunda saymıyor? İştihadı yaparken madem ki iştihad edeceksin hepsini yan yana koy öyle iştihad et. Evet, av hayvanı ölünce de helal olmuş olur. Dolayısıyla çekirgeyi de öyle farz etmek gerekir. Evet, leş başka bir şeydir çekirgeyi leş konumunda görmek doğru değildir. Çekirge farklı bir hayvan. Yani diğer hayvanlardan farklı bir hayvandır. Onun için onun hükmü ayrıdır. Resulullah Efendimiz öyle hüküm verdiyse o öyledir. Doğrudur. Öyle bir hadis vardır. Bununla beraber çekirge, çekirdek gibi yenebilir. Araplar öyle yiyor zaten. Çekirdek konum niyetine yiyor. Efendim da sormuş. Cuma namazı kadına farz mıdır? Cuma namazı kadına farz mıdır? Cuma günü Allah davet ederken Cuma günü Allah'ın zikrine davet edildiğinizde alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun dediyse bu durumda Kadın erkek ayrımı yapmadı burada. Bu durumda bu ölçüyü kim koyacak, kimden öğreneceğiz? Elbette ki Resulullah Efendimiz'den. Kadının ile erkeğin konumu bir değildir. Şartları bir değildir. Erkek için farzdır bu. Ama kadın için farz denmez. Ama e, kılması da gerekmez, denemez. Şartlar müsaitse mutlaka gelmelidir. Yani ister aybaşı harından dolayı olsun gelemeyebilir veya çocuklarına baktığından dolayı gelemeyebilir. Herhangi bir şekilde şartları müsait değilse sorumlu olmaz. Bu durumda öğle namazını kılamaz. Beklemelidir. Cuma namazı kılınır. Ondan sonra öğle namazını kılır, kılar. Ama ne buyurdu Resul Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Sadece cuma namazı için değil. Cuma namazı için özellikle zaten gereklidir bu. Kadınlarınız namaza camiye, mescide gelmeyi istediğinde onlara mani olmayın diye emretti. Tam tersine mani olmak değil, yardımcı olun. Gerekeni yapın yani. Gelmeyi istediğinde demek şartları müsaitse gelmek ister. Gelmek istemelidir. Mümin bu. Evet, mutlaka kadın olsun, erkek olsun Cuma namazını kılmalıdır. Ama şartları müsait olduğu kadarıyla, imkan olduğu kadarıyla bu ona varz olmuş olur, gerekli olmuş olur. Buna beraber eşi müsaade etmeyebilir. Böyle bir şey de var ama Resulullah Efendimiz bundan kesinlikle men etti. Hatta değil Cuma namazına, diğer vakitler içinde mennetti, e, kadınlarınıza mani olmayın diye Cuma namazı için evet kesinlikle kadınların da Cuma namazı kılmaları gerekir diyoruz. E, şartlar tabii ki müsaitse. Değilse ne olur? Bunu Resulullah Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah bizim e, bazen işte muayyen zamanlarda e, namaz kılma şartları müsait değildir. Bu durumda mescide gelebilir miyiz diye sordular. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, evet. Gelin, namaz kılmayın. Arkada durun. Evet. Hutbeyi dinleyin, vaazıyı dinleyin. Bununla beraber o anda tesbih edin, zikredin. O namaz kılınırken e, yine gelin dedi bu durumda gelmesi gerekiyor. Kadınlar için de evet farz konumundadır. Şartlar e, müsaitse, imkanlar müsaitse, bununla beraber sorumlu da değildir. Evet, onu da öyle de söyleyeyim, sorumlu değildir. Şartlar, imkanlar el vermediği için, el sorumluydur. sorumludur. Evet. Efendim, Bursa'dan Emine Şahin. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Haccınız, Hicri yılınız ve diğer tibiniz mübarek olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah sizden ebediyen razı olsun. Gönlünüz huzurlu olsun. Allah'a amenet olun. Allah razı olsun. Allah kardeşimizden de razı olsun. Allah Bursa'daki kardeşlerimizden de razı olsun. Evet, bütün mesele gönlün huzurlu dolmasıdır. Huzur demek, huzuru doğru anlamak gerekir. Allah'ın huzurunda olmak demektir. Kul Allah'ın huzurundaysa, huzuru bulmuştur. Kul eğer Rabbini unutmuşsa, nerede olursa olsun, hangi nimet içinde olursa olsun, o huzuru bulamamış. Nimeti bulmuştur. Huzur başka bir şey. Huzur sadece Allah ile olunca kul huzurlu olur. Huzurda olmuş olur. Huzurda olduğunu tadınca huzurludur. Rabbi ile beraber olduğunu anlayınca bunu tadınca huzurludur, Huzurdadır. Dolayısıyla huzurda olan cennettedir. Gönlü, gönül hali cennettedir. Yoksa evet yoksa nerede olursa olsun hangi nimet içinde olursa olsun o farklı bir haldedir. Huzurlu da değildir. Huzurda da değildir. Allah bizi huzurda olanlardan eylesin huzurda huzurlu olanlardan eylesin inşallah evet. efendim Erzincan'dan Sevgi Başak komşularım beni evlerine davet ediyorlar bahçede oturmak için çay içmek için komşuların beyleri var benim beyim olmadığı için ben gitmiyorum komşularım bana darılıyor biz kardeşiz diyorlar neden gelmiyorsun diyorlar bu durumda ne yapmam gerekir eğer herhangi bir sorun olmayacaksa, herhangi bir dedikodu olmayacaksa, kardeşlerine, komşularına gitmesinde herhangi bir sorun olmaz. Belki gidilmesi daha uygundur ama elbette ki durumu kendisi daha iyi bilir. Duruma göre hareket etmesi gerekir. Eğer fayda verecekse, güzel olacaksa, Evet, o güzelliği yapmak gerekir. Yok eğer sonra sorun sıkıntı olacaksa böyle bir durumdan da uzak durmak gerekir. Bu takı o hali, durumu, komşuların halini kendisi daha iyi bilir. Bu tercih tamamen ona aittir. Yapmasa sorumlu olmaz. Yapsa da sorumlu olmaz. Nasıl güzelse, güzel olacaksa öyle yapmak lazım. Efendim İstanbul'dan bizdenimiz izleyenimiz Selamun Aleyküm Gönüllerimizin diyarı Aşk gibi ebedi baki olsun Rabbimiz rahmet yüklü Burutlar gibi gönderdiği hocamızı Ümmetle buluştursun Hizmetteki kardeşlerimizin ecirlerin en güzeliyle En yükseğiyle şereflendirsin Allah'a amenet olsun Allah razı olsun Hamdolsun Allah eğer İmkanlar verip böyle dünyanın dört bir yanına Allah'ın vahyini taşıma imkanı verdiyse elbette ki kardeşlerimizle beraber bize düşen buna hamd etmektir. Buna şükretmektir. Eğer dünyanın öbür ucundan farklı farklı şehirlerden, memleketlerden kardeşlerimiz arayıp Allah'a döndüm. Diyorsa Rabbimi sevdim Diyorsa Rabbimi tanıdım Tanımaya başladım anlamaya başladım Diyorsa kendimi anlamaya Tanımaya başladım Diyorsa Allah'ın Üzerimdeki muradını anladım Diyorsa Bunun için çabamı gayretimi sarf ediyorum Diyorsa ben de Allah'a Vasıl olmak istiyorum ben de Allah'a dost Olmak istiyorum ben de Allah'a Aşık olmak istiyorum diyorsa bunun için çabasını, gayretini sarf ediyorsa, bununla beraber böyle her tarafta cemaatler meydana geliyor, oluşuyorsa, bu Allah'ın ikramidir. Bize düşen buna hamd etmektir, buna şükretmektir. Yol bellidir. Yol, evet, sırat ve müstakim Allah'ın gösterdiği yoldur. Hidayet Allah'ın hidayetidir. İp Allah'ın ipidir hepimize düşen Allah'ın ipine sarılmaktır. O gönüller beraber olunca, hep beraber Allah'ın ipine sarılıp, Rabbimizi isteyince, rızasını, dostluğunu isteyince, cemalini isteyince, onun aşkını, muhabbetini isteyince, bu ne demektir? Rabbimiz bizi istiyor demektir. Biz Rabbimizi tercih edip, Rabbimizi seçince, Rabbimiz de bizi seçer. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Allah dilediğini Kendisini dileyeni zatına seçer. Bütün mesele bu. Bizim de bütün derdimiz budur. Kul Rabbini seçsin, Rabbini tercih etsin, her şeye Rabbini tercih etsin, Rabbinin sevgisini, yakınlığını her şeye tercih etsin, Rabbi de onu tercih etsin, Rabbi onu zatına seçsin. Tek derdimiz budur. Evet, seçince de olur? Allah bir huri zatına seçince, o kul Allah'a dost olur. Allah'a yakın olur. Allah onu seviyor. Allah'ın sevdiği, sevgilisi olur. Allah ona, dostlarına, sevdiklerine yaptığı muameleyi yapar. Hayatı yaşarken dünyada, bununla beraber ölürken, huzura alırken, bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılanır. Kıyamet günü aynı şekilde bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılanır. Melekleriyle, peygamberleriyle peygamberler, melekler onu karşılar. Ne buyurmuştu Kutçe hadiste? Kim velime boz ederse ona harbilan ilan eder. Velim benden isteyince Elbette ki onu veririm dedi. Benden isteyince elbette ki onu veririm. Bana sıkındığında elbette ki onu korurum dedi. Veli bu. Dünyadaki muameleyi Allah anlatıyor. Sadece ahiretteki değil, dünyadakini anlatıyor. İsteyince verir. Ona sıkınınca korur. Bu durumda Allah sevmiş ya, evet, sevgiliye muameleyi böyle yapıyor. Kul benim her şeyim sensin dedi. Sen benim her şeyimsin dedi. Her şeyimi sana kurban ediyorum dedi. Allah da her şey sana kurbandır diyor. İste, istediğin senindir diyor. Veli bu. Her bir insana, insan olmayı kabul edene düşen bunu istemektir. Her bir kul için bu nimet vardır. Eğer alamıyorsa, Rabbini tercih etmediği içindir, edemediği içindir. Rabbini isteyemediği içindir. Başka şeyleri Rabbine tercih ettiği içindir. Allah bizi kendisini tercih eden, kullarından eylesin. Allah'ın da zatına seçtiği, sevdiği kullarından eylesin inşallah. Bunun için gereğini yapıp, çabasını gayretini sarf edenlerden eylesin. Söylüyoruz. Neden bu kadar açık söylüyoruz? Kimse ben bilmedim, anlamadım demesin diye. Kardeşlerimiz bizi dinlerse, dinlediğini anlamaya çalışır, gereğini yapmaya çalışırsa, eğer Allah'ın zatına seçtiği kullarından olmazsa, Hesabını bize sorsun. Kıyamet günü hesabını bize sorsun. Evet. Efendim bir izleyenimiz. aleyküm hocam. Aleyküm selam. Öncelikle hocam sizi çok seviyorum. Ve Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Ve bizi sizinle beraber eylesin. Size sorum hocam. <gülüyor> gittiğimiz ortamlarda ne kadar uyarıcı olmaya çalışıyorsam da, artık dertleşmek, konuşmak hep gıybete dönüşüyor hocam. Rabbimiz, Rabbimizin bak dediği yerden bakmayı sizinle öğreniyor ve sizinle yaşamaya, amele dökmeye çaba sarf ediyoruz. Sizden öğrendiklerimi anlatmaya çalışıyorum hocam. Arkadaşlara, yakınlarımıza gıybetin günah olduğunu ne kadar anlatsam bu dertleşmek niyetine de olsa, Başka kişileri şikayet var konunun içinde hocam böyle olduğu zaman da çok üzülüyorum daralıyorum evde kalmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum <gülüyor> ve çok sıkılıkta gitmek istemiyorum o yerlere ve bu durumda yakın akrabalarımıza bir mesafe koymak bu doğru olur mu hocam? Evet. Kardeşimiz gayet güzel anlatıyor aslında. Ne yazık ki bu böyledir. Bu hal, herkesin yaşadığı bir haldir. Biri Allah ile olunca, Allah'a davet edince, bir de bakar ki, söz başka tarafa gitmiş. Başka hale bürünmüş, başka şekke bürünmüş. Ama ameller niyete göredir. Bunu unutmamak gerekir. Gayemiz, niyetimiz, Onları Allah'a davet etmektir. Bir şeyler öğretmektir. Eğer beraber olamazsak bir şeyler öğretme imkanımız olmaz. Onun için beraber olmak daha doğrudur. Biraz biz onları dinleriz. Biraz onlar bizi dinler. Ama dinlerken elbette ki dinlemek zorunda olduğumuz için dinlemiş oluruz ki bizim gayemiz, bizim niyetimiz evet, haktan onlara bir kelime öğretmektir. Bir ayet öğretmektir. Bir hadis öğretmektir. Rabbimize davet etmektir. Rabbimizin güzelliğinden bir güzellik anlatmaktır. Derdimiz bu olunca o sıkıntıya katlanmamız da ayrı bir ibadettir aslında. Evet, beraber olmak daha doğrudur. Eğer Resulullah Efendimiz beraber olmasaydı hiç kimseyi imana davet edemezdi. Her türlü Sıkıntıya rağmen daveti yaptı. Daveti yaparken Allah buyuruyor, sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Hidayet Allah'tandır. Yani kulun, benim kulum hidayetimi kabul etmezse, sen ona zorla bir şey veremezsin dedi. Sana düşen, evet, Allah'ın vahyini tebliğ etmektir, anlatmaktır, öğretmektir. O anlayıp kabul ederse, iman eder, ben ona iman verir, onu hidayete erdiririm. Sahabe anlatıyordu. Resulullah Efendimiz o Hac döneminde, Panayır döneminde aynı zamanda Hac'da bir de Panayır oluyor. Her memleketten gelenler oraya ticaret yapmaya geliyor ayrıca. Gelenler çadır kuruyor orada. Diyor Resulullah Efendimiz hiçbir çadırı atlamaksızın her bir çadıra girip davet ediyordu. Allah'a davet ediyor. İmana davet ediyor. Ama diyor onlar şehire girerken Ebu Leheb yollarını kesip benim bir yeğenim var Mecnundur. Aklını getirmiş, Peygamber olduğunu iddia ediyor. Delidir. Onu dinlemeyin. Resulullah Efendimiz çadıra girince onlar onun o olduğunu anlayıp anlatmaya başlayınca kimi onunla alay ediyordu. Kimi dalga geçiyordu. Kimi küfür ediyordu. Hatta bunun ötesinde kimi tökürüyor diyor ona. Evet buna rağmen Resulullah Efendimiz hiçbir çadırı atlamaksızın her bir çadıra girip davetini yapıyordu. Biz de onun ümmetiyiz. Ona tabi olmuşuz. Allah ait kerime'de dedi ki: "Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin." Biz de ona tabi oluyor, bu daveti yapıyoruz. Allah'a iman etmeye, yani Allah'ı sevmeye davet ediyoruz. Allah'ı bilmeye, tanımaya davet ediyoruz. Allah'a abdolmaya davet ediyoruz. Kur'an'a, Allah'ın vahyine imana davet ediyoruz. Sadece Kur'an benim kitabımdır demek ki kimseye kitap olmuyor. Eğer oradaki Allah'ın vahyini okuyup, anlayıp, iman edip gerekeni yapıyorsak, o bizim kitabımızdır, Kur'an'ımızdır. Yoksa kitapsız olmuş oluyoruz. Evet, kitaba, imana davet ediyoruz. Bunu yaparken biraz sıkıntıyı göze almak gerekir. Ne kadar? Gücümüz kadar. Dayanabildiğimiz kadar. Bize zarar vermeyecek şekilde, gönlümüze zarar vermeyecek şekilde bunu yapacağız. Eğer sıkıntıyı duyuyorsak, bize zarar veriyorsa, sonra sıkıntı duyuyorsa, sıkıntıyı duyuyorsak, sıkıntıyı duyabileceğimiz kadar yapalım onu. Herkes kendi gücünü biliyor. Dolayısıyla gücü kadar Sorumludur herkes. Gücümüz kadar davetimizi yapacağız. Resulullah Efendimiz'i temsil edeceğiz. Allah'ın Resulüne Resul olacağız ki olmak zorundayız. Her bir kul, mümin Allah'ın Resulü'nün aynı zamanda Resulü'dür. Onun getirdiğini taşıdığı kadarıyla onun davetini evet üstlendiği kadarıyla onun Resulü'dür. Resulü olmalıdır. Olmaya çalışmalıdır. Gücü kadar. Evet. Efendim Mersin'den Halil İbrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Güzel olan büyüklerimize selam olsun. Allah'ın esmasında selam ve hamdü sena olsun. İkramını siz büyüklerle yapan Rabbimize hamd olsun. Saymakla tükenmeyecek olan bireylere hamd olsun. Sizinle güzelleşmemize selam olsun. Şu an bunu iş yerinden yazıyorum. Canlı yayına belki ulaşamam. Benim bir ricam var Efendimiz'den. Annem son zamanlarda çok değişti. Olmayan şeyleri söylemeye başladı. Bunun yüzünden abilerimle arası açıldı. Söyleme dilim varmıyor ama annem iftira gibi bir batağın içine düşmüş. Bu durum beni üzüyor. Ben de evliyim. Bazen bana, sıkıntı, bana da sıkıntı oluyor. Ama ben ona yardımcı olmak istiyorum sevdiğimizden dua bekliyorum. Annem beni yaksa belki bu kadar belki yanmam. Sizleri çok seviyoruz. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Gerçekten zor bir şey. Zahri olarak sıkıntılar yaşanabilir ama eğer biri bir de bize en yakın olan olanlar eğer kaybediyorsa bu çok ağır, çok acı bir şeydir. Hele iftira gibi böyle yanlış şeyler yapılıyorsa bunun hesabı çok ağırdır. Elbette ki bunun bir sebebi olmalıdır. Nedir sebep? Terbiye olmamış nefis şeytana uyuyor. Hatta öyle ki şeytanın verdiği vesveseyi sanki doğruymuş gibi zannediyor. Şeytan vesvese veriyor, o da bunları söylüyor sanki doğruymuş gibi. Öyle bir durumda evet, elbette ki annemize kızmak doğru değildir. Kızmak aynı zamanda bir fayda vermez. Yapılması gereken şey kızmak değildir. Ona yardım etmeye çalışmaktır. İzah edip anlatmaya çalışmaktır. Bununla beraber ona hesabı göstermektir. Bak, eğer böyle yaparsan Allah'a hesap veremezsin. Bunun hesabını veremezsin. Bu sana azap olur. Bu sana ateş olur. Yaptığın yani bir iftirayla yaptığın tahribatı düzeltemezsin. Gücün buna yetmez. Onun için evet, annemize söylememiz lazım. Sana düşen Allah'ın hesabını yapmaktır. Bu yaştan sonra artık dünyaya ait şeyleri düşünüp Hesap edip konuşman doğru değildir. Sadece evet, Allah'ın hesabını yapman lazım. Rabbim benden razı olsun deyip hesap yapman lazım. Birilerini kötülemek, yermek, iftira atmak değil. Senin işin gönül yapmak olmalıdır. Senin işin sevmek olmalıdır. Senin işin evet, bütün ailelerine, çocuklarına, Gelinlerine, kızlarına, damatlarına büyüklük yapmaktır. Analık yapmaktır. Analık bu değerdir. Analığı öğretmek lazım. Öğrenememiş. Öğrenseydi öyle olmazdı zaten. Anlayamamış. Ben demekten kurtulamamış. Ben demekten kurtulup evladım diyememiş. Ana olamamış. Sorun burada aslında. hesabı Allah'a göre değil, kendine göre yapmış. Elbette ki onu yaparken bile kendine göre doğru yapıyor. Evet, doğrunun, hakkın yaranda değil, doğruda olduğunu öğretmek lazım. Tehlike doğruda görünse bile. Evet öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Doğruda tehlike olmaz. Tehlike yalandadır. Doğru tehlikede de olsa Tehlike doğru da olsa doğruyu söyleyin dedi. Aynı zamanda bu Allah'ın emridir. Bunu anlamayınca böyle. Kendi kendimize doğru zannettiklerimizi söyleriz. Hatta evet, yalan bile iftira bu çok ağır bir şey. Evet, Allah kardeşimize, kardeşlerimize yardım etsin inşallah. Kardeşlerimiz de inşallah analarına böyle yardımcı olmaya çalışırlar. Mesele yaptığı yanlış ya da tahribat değil, onu görmesinler. Onun ebediyen kaybettiğini göz göre göre seyredip onu öyle bırakmasınlar. Yardımcı olsunlar. Bütün kardeşler yardımcı olsun, evlatları yardımcı olsun ki analarıdır. Analık hakkıdır. Eğer son zamanlarda dediyse, belki aklında bir sorun sıkıntı yaşıyordur. Yaşlandığından dolayı. Mutlaka yardıma ihtiyacı var. Mutlaka kardeşlerimizin analarına yardım etmeleri gerekir. Anaları, Onlar küçükken nasıl yardım ettiyse, şimdi de yardım sırası onlardadır. Yoksa böyle yermekle, yanlış yapıyor demekle, ona kızmakla ona yardım etmiş olmazlar. Hakkını da vermiş olmazlar. Mutlaka yardım etmeleri gerekir. Evet. Allah yardımcıları olsun. Böyle durumda Allah, e, kardeşlerimiz de e, o yardımı yapmaya çalışmaları lazım. Evet. Hocam bizleyicimiz, Hocam ayrı akşamlar. Hocam hayırlı benim ]şallah. sorum Mehdi Aleyhisselam kimdir? Bir de Mehdi Aleyhisselam geldiğinde peygamberlik sıfatıyla mı gelecek? Evet. Biraz önce kardeşimizin sorusuna cevap verirken her bir mümin Resulullah Efendimizin Resulü'dür dedim. Böyle sanki biri gelip bizi kurtaracak fikri düşüncesi asla doğru değildir. Kur'an'a ters bu. Aykırıdır bu Kur'an'a. Her mümin Mehdi'dir. Her mümin hidayettedir. Eğer müminse dolayısıyla hidayeti de taşıyor. Mehdi'dir. Ama elbette ki en kamil manada bir, bir Mehdi vardır. Her zamanda. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Bir Mehdi vardır. Bununla beraber sadece bir Mehdi değil, Mehdiler vardır. Ne kadar? Marifeti kadar. Allah'a yakınlığı kadar. Resulullah Efendimiz'e benzediği kadarıyla, tecelli ettiği kadarıyla. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Mehdi deyince onu nasıl anlamak gerekir? Her devirde, her zamanda mutlaka Resulullah Efendimiz'i temsil eden biri vardır. Hakikati Muhammediye onda tecelli ediyor. Resulullah Efendimiz'in nuri onda tecelli ediyor. Dolayısıyla o onun ümmetindendir. Onun varisidir. Onun varisi bu demektir aslında. Öz itibariyle. O iradesiz öyledir. Onun gibidir yani. Gönül hali onun gibidir. Allah'a yakınlığı öyledir. Evet Mehdi odur. Dolayısıyla her devirde, her zamanda, kıyamete kadar vardır. Elbette ki kıyamete yakın da biri gelir. O da onlardan farksız değildir. Neden? Çünkü her biri, her birinde tecelli eden Resulullah Efendimiz'in nurudur. Ondan. O nurla beraber, o hakikatle beraber, o ümmetiyle beraberdir. Onlara yardım eder, onları davet eder. Öyle buyurdu her asırda, her devirde ümmetimden bir zat gelir, beni temsil ediyor, buyurur. Dinimi yeniler, tazeler, eski harına getirir yani. Bu mehididir. Resulullah Efendimiz'i temsil edendir. Dolayısıyla bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa biri gelecek bizi kurtaracak diye bir şey yoktur. Bulunduğumuz zamanda Mehdi'ye, Mehdi'lere uymak gerekir. Onlarla beraber hidayete ermek gerekir. Onlarla beraber Allah'a gitmek gerekir. Gönlümüzü böyle şeylerle meşgul etmemiz doğru değildir. Bizi sadece yoldan alıkoyar, tembelliğe sevk eder. Biri gelecek bizi kurtaracak. Böyle bir kurtarıcı, beklemesin kimse, böyle bir kurtarıcı yoktur. O kurtarıcı her anda senin bulunduğun zamanda vardır. Senin önündedir, senin yanındadır. Mutlaka Evet, seni Allah'a taşıyacak biri en yakınında vardır. Allah onu sana gösterir. Onları görmezden gelip işte bir mehdi gelecek. Bir mehdi gelirse ötekilerden farkı olmayacak. Seni Allah'a davet edecek. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ben mallarınız ve canlarınız karşılığında size cenneti vaat ediyorum dedi. Sahabeye böyle söyledi. Davet budur. Mehdi bunu söyler. Başka bir şey söylemeyecek. Kimse başka bir şey beklemesin. Gelecek. Dünya cennete dönecek. Kurtla kuzu beraber otlayacak. İnsan zekatını verecek. Kimse vuramayacak. Herkes zengin olacak. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olsaydı Resulullah Efendimiz'in döneminde olurdu. Böyle bir şey oldu mu? mi? Hayır. Böyle bir şey yok. Böyle bir Mehdi düşüncesi yanlış düşünce, yanlış fikirdir. Evet, Mehdi vardır ama böyle değil. Söylediğim gibi Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Allah'a davet ediyor. Malları ve canları karşılığında cenneti vaat edip davet ediyor. Başka bir şey yok. Bu temsiliyet manevi bir temsiliyettir. Söyledim. Evet. Bu bir kişi değildir. Allah'ın takdir ettiği kaç kişi ise hepsi elbette ki aynı değildir. Biri Resulullah Efendimiz'i temsil ediyor. Ahlakındadır yani o hakikati Muhammed'i e tecelli ettiğinden dolayıdır bu. Üç kişi İsa Aleyhisselam'ı temsil ediyor. Yedi kişi Musa Aleyhisselam'ın aklakındadır yani. 40 kişi Hazreti İbrahim'in aklakında velidir. Bunun dışında ayrıca veliler var. Ayrıca üç yüzlerden bir cemaat vardır ki bütün insanların içinde bu veliler dağılmış haldedir. Davat ediyor çünkü. Kendi marifeti kadar, mertebesi kadar dolayısıyla Allah'ın ona izin verdiği kadarıyla davet ediyor. Bize düşen davete icabettir. Beklemek değildir. Hemen lazım bize o. Boşa geçirecek bir günümüz bile yoktur. Biriyle Allah'a yürümemiz gerekir. Bu Allah'a, bunun Allah'a yürümüş olması gerekir. O asıl olmuş olması gerekir. Allah'tan emri almış olması gerekir bunu. Ki seni taşıyabilsin. Ve Allah akıl vermiş. Bununla beraber Allah vahyini indirmiş, Resulü'nü göndermiş. Resulüne bakacaksın, vahyine bakacaksın, aklınla anlamaya çalışacaksın ki onu bulabilirsin. Allah'ın ve Resulün ölçüsüne vurup öyle iman etmen gerekir. Mümin feraset sahibidir, basiret sahibidir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Onu anlar. Nerede kazanacağını biliyor. Nerede kazanabilecekse yeri de orasıdır. Evet. Efendim bizdeniz. Efendim son zamanlarda kendimi çok cahil hissediyorum. Hiçbir şey bilmez hissediyorum. Siz çok seviyorum efendim. Allah razı olsun. Tam doğru hissediyor. Öyle buyurmuştu. Bilmek, hiçbir şey bilmediğini bilmektir. Eğer biri hiçbir şey bilmediğini biliyorsa o biliyor demektir. Bilen odur işte. Bir şey bildiğini zanneder bir şey bilmiyor. Anlamamış. Ne zaman kul bir şey bilmediğini anladıysa, ben bilmiyorum Allah bilir diyebilir. Aynı şekilde Allah'ı bilmek de böyledir. Kul Allah'ı bilemeyeceğini bildiğinde, Allah'ı evet kendi gönlü kadar bilmiş oldu, bilmiş olur. Yoksa ben Allah'ı biliyorum, tanıyorum diyorsa bu durumda bilmiyor, tanımıyor. Evet Allah'ı bilmek onu hiçbir zaman bilemeyeceğini bilmektir. Ne kadar bilebilir, tanıyabilir Allah'ın kendini ona tanıttığı kadarıyla. Resulullah Efendimiz. Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu. Tanımak istiyorsak o kendini bize tanıtsın istiyorsak bize düşen aşkımızı, muhabbetimizi sevgimizi çoğaltmakmış. Çoğaltacağız. O da kendini bize tanıtır. Tanıtınca ne kadar tanırız? Gönlümüz kadar. Gönlümüzün büyüklüğü kadar. Kendi varlığımız kadar. Yani varlığımızda ne varsa ancak o kadarını anlayabiliriz. Evet, Onun için söylemiştim. Allah bu aleme 99 ismiyle tecelli etmiş. İnsana bu 99 ismiyle tecelli etmiş. Biz Rabbimizi ancak 99 ismiyle bilebiliriz, tanıyabiliriz. Ama Allah'ın isimleri sonsuz ve sınırsızdır. Onun için bir kul ben Allah'ı bildim, tanıdım diyemez. Ne kadar tanıdım? kendim kadar bana tecelli ettiği kadarıyla varlığım kadar onu tanıdım diyebilir. O da zatıyla sıfatıyla ona tecelli ederse o çünkü sadece bu kadar tecelliyi alabilir. Çünkü bu tecelliden yaratılmış kendi yaratılışı kadar onu anlar ve tanır. Evet. Efendim Adana'dan Azize Güngcü. <gülüyor> Selamünaleyküm efendim. Allah rahmeti, bereketi siz Efendimin üzerine olsun ve diğer TV ailesine olsun. Efendimize huzur ve neşe, Efendim evimize huzur ve neşe veriyorsunuz. Biz Efendimiz'i çok seviyoruz. Başımızın tacısınız. Rabbim ömrümüzden size ömür versin. Aşkınız bizim gönlümüzü güzelleştiriyor. Biz Efendimiz'den razıyız inşallah. Siz de bizden razı olursunuz. Allah'a ameliyat olun. Allah kardeşimizden razı olsun. Bu beraber hem aziz kardeşimize hem ailesine, hem Adana'daki bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onların üzerine olsun inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Evet. Bu yakınlığı daimi olarak Tadanlardan, unutmayanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim Ankara'dan Necat Demir, Ankara'dan kucak dolu selam ve sevgilerimizi mübarek olan Nur cemalize yolluyoruz. Sizi çok seviyoruz. Mübarek ellerinizi bizim üzerimizden ayırmayın. Gönlümüzde her, ne, gönlümüzde her ne sevgi varsa size feda olsun. Aşkımla yak bizleri demiş efendim. Allah razı olsun. İnşallah hep beraber Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle yanarız. İnşallah birbirimize bu aşkta muhabbette, yarmakta destek oluruz. Birbirimize yardımcı oluruz. Birbirimizi o aşka, muhabbete davet eder. O aşktan, muhabbetle Rabbimizi koşarız, uçarız. Vasıl oluruz inşallah. Aşk aynı zamanda insan için huzurun kendisidir. Seven sevdiğini unutmaz. İnsan için en büyük nimet aşksız. Yani daha doğrusu imansız. Allah'a aşk olmadan, muhabbet olmadan, iman olmadan bu hayat yaşanmaz. Bu hayatın yükü taşınmaz. Derdi çekilmez yani bu hayatın. Eğer iman olmazsa, aşk olmazsa, kul her sorun, her sıkıntı karşısında Rabbine dönüp, ya Rabbi seni seviyorum, diyemiyorsa, bu böyle olsun, önemli değil, ben seni seviyorum, diyemiyorsa, bu hayatın derdi çekilmez. Bu hayat yaşanmaz yani. Evet. Onun için iman, Aşk, muhabbet, insan için güçtür, kuvvettir. İnsan için olmazsa olmaz olandır. Eğer aşk yoksa insan ölüdür. Evet, onun için söylüyoruz öyle. Aşksız insan ölüdür. Aşık Allah ile diridir. Allah ile diri olmak gerekir. Yoksa ölüm hesabesinde, unutmaya çalışıyor. Sorunlu sıkıntıyı unutmaya çalışıyor. Kurtulmaya çalışıyor. Başka şeylerle, kendini, başka şeylerin sevgisiyle kendini sarhoş edip kendini unutmaya çalışıyor. Rabbini unutmaya çalışıyor. Ayık olmak gerekir. Ayık olmazsan huzurda duramazsın. Allah ayık değilsen huzura gelme dedi. Ne söylediğini bilinceye kadar namaza yaklaşma dedi. Huzura gelme. Gelmeye kalkışma dedi. Ne söylediğini bilinceye kadar. Bununla beraber bakıyorsun. Namazda durmuş ne söylediğini bilmiyor. Sarhoş. Niye yaklaş, Bak sana yaklaşma demişti. Yani şarap içince sarhoş oluyorsun da başka şeylerin sarhoşluğu buna mani değil midir? Ne fark eder? Her ikisinde de ne söylediğini bilmiyorsun. Ayık olmak gerekir. Aşık ayıktır. Aşık değilse sarhoştur. Başka şeyler de sarhoştur. Aşık neden ayıktır? Aşık Rabbini bir an unutmuyor da ondan. Bir an onun huzurundan ayrılmıyor da ondan. Onu istemekten bir an bile geri duramıyor da ondan. Yanıyor, feryat ediyor. Seni seviyor, seni istiyorum diyor. Allah ile ayıktır. Evet. Öteki dünya ile sarhoştur, malla sarhoştur, mevki ile sarhoştur, nefsin arzuları, istekleriyle sarhoştur. Sarhoştur, huzurda duramıyor. Durunca ne söylediğini bilmiyor. Hatta namazda durmuş başka şeylerle meşguldür. Bu nasıl bir sarhoşluk? Sarhoşun yani şarap içen sarhoşla onun arasındaki fark nedir? İkisi de ne söylediğini bilmiyor. Mesele Allah gereğinin gerechesini beyan etti. Neden sarkoşken namaza yaklaşma dedi? Ne söylediğini bilinceye kadar dedi. Ne söylediğini bilmiyorsan sen sarkoşsun. İster zahiri sarkoş olsun, ister başka şeylerin başka şeylerin o sevgisiyle sarkoş ol. Ne fark eder? Aynı şeydir. Evet. Bu hayat sarhoş sarhoş yaşanmaz. Ayık olmak gerekir. Ne söylediğimizi bilmemiz gerekir. Neyi istediğimizi bilmemiz gerekir. İstediğimiz Rabbimizse, söylediğimizi Rabbimize söylüyorsak ayıkız. Evet, ayık olmak gerekir. Diğer sarhoşluklardan kurtulmak gerekir. Hakiki aşkla, sevgiyle sarhoş olmak gerekir ki Allah ayet-i kerimede cennetteki aşk şarabını anlatırken, o kevser şarabını anlatırken o baş ağırtmaz dedi. Şuur-i gidertmez dedi. O başka bir şey. Evet. Onu burada içip Allah ile beraber olmak lazım. Huzurunda durmak lazım. Evet. Efendim, programın da sonuna yavaş yavaş geliyoruz efendim. Evet. Bir soru, bir de bir mesaj var efendim. zaten efendim. efendim, Nazan Çimen, selamünaleyküm hocam. Aleyküm. İyisinizdir ya. inşallah. Rabbim sağlık versin, hayırlı ömür versin size inşallah. Benim bir sorum olacaktı. Savaşlarda ölen çocuklar, akıl sağlığını yitirmiş insanlar tarafından yaralanan, taciz veya tecavüze uğrayan çocuklar, aç ve susuz bırakılan çocuklar, kısacası masum oldukları halde ömürleri boyunca üzerlerinden atamayacakları sıkıntılar yaşayan çocukların, bu sıkıntıları yaşamalarındaki sebep, hikmet nedir acaba? Allah razı olsun sizden sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Hayata bakarken Allah ile bakmak diyoruz. Eğer Allah ile bakmazsak aklımızla bakarız, baş gözüyle bakarız, dünyaya göre bakarız. Dünyaya göre. Oysa ki Allah ile baktığımızda hem dünyaya göre hem ahirete göre bakmış oluruz ki, bir de Allah'ın muradını orada anlamaya çalışmamız gerekir. Allah'a göre dünya hayatı bir günlük bir hayattır. Bir gün. Bu bir günlük hayatı yaşarken en büyük sıkıntıyı, en büyük belayı, musibeti peygamberler görüyor. Niye? Büyüsün diye. Peki çocuklar içinde aynı şey var mıdır? Elbette ki sorun sıkıntıyı yaşayan bir çocukla nimet içindeki bir çocuğun hali aynı değil. Gideceği yer de aynı değildir. Allah ne yaptığını biliyor. Kul onun kulü. Bizim Allah'ın kulları hakkında verdiği hükmü, yaptığı takdiri hesaba çekme hakkımız yoktur. Neden böyle yapıyorsun deme hakkımız olmaz. Bu doğru değil deme hakkımız olmaz. Söylersek bunu Allah'a iman etmemişiz. Aynı muameleyi sana da yapabilir. Ona yapabiliyorsa o kazanıyor. O kazanmaya layık olmuş demektir. Kime bu muameleyi yaptıysa o buna layık olmuş. Yani sanki o zarardadır da biz kardaymışız gibi görmek tam tersini görmektir. Tam tersidir bu. İmtihan ne kadar büyükse kazanma o kadar büyük olur. Mesela orada açlıktan gözü önünde evladı ölen analar var. O ana eğer Allah'a itiraz etmiyorsa, Rabbine boynunu büküyorsa, diğer analarla nasıl bir tutulabilir, kazandıkları nasıl bir olsun? Allah herkese imanına göre muamele eder. İmanına göre, onun duasına göre, niyetine göre, tercihine göre muamele eder. Tercih ne kadar büyükse, ikram o kadar büyüktür. İkram derken, musibet bela o kadar büyük olur. Kazansın diye. Hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, taşıyamayacağı yükü yüklemez dedi. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. O, o imtihandan geçebilecek vasıfta demektir. Öteki, ötekinin gücü o kadardır. Ona göre muamele ediyor. Ona göre muamele ettiği halde Kendini bir onlarla kıyaslasın. En ufak sorunda nasıl da feryat ediyor. En ufak bir nimetin olmayışında bile feryat ediyor. Yanlış bak tekine bak, ona göre şükret, hamd et. Kendini onun yanına koy, bir kendi kulluğuna bak, bir de onların kulluğuna bak. Bu böyledir. Evet, Allah için dünya bir günlük bir hayattır. Öyle buyuruyor. Ahirete gelenler, gelenlere sorulduğunda ne kadar kaldınız dünyada? Yarım gün. Bir kuşluk vakti kadar veya bir akşamüstü vakti kadar. Yarım gün der. Evet, bir gün bile değil. Öbür tarafta bu anlaşılıyor. Ebedi hayata göre bu böyledir. Bize göre uzun geliyor. Sanki burası yaşanacak, buradaki bir hayat varmış gibi zanna kapılmışız. Bu zan yanlış bir zandır. Buradaki hayat bir günlük bir hayattır. Ebedi bir hayat bizi bekliyor. Bu bir günlük hayatta hangi zahmeti çekersek çekelim. Eğer bunun karşılığında Allah'ın rızası varsa, ebedi hayat varsa o çekilmeye değer. Çekenlere mübarek olsun demek lazım. Ben bunu çekenlere acıyorum demek yanlış ters taraftan görmekti. Ters taraf demek ne demektir? İblis hile yapıyor, şeytan hile yapıyor. Niye bu böyle? Allah bunu niye böyle yaptı deyip Allah'ı hesaba çektirmeye çalışıyor. Evet. Bence bu kadar yeter olsun. Evet. Efendim bir mesaj vardı. İstanbul'dan Seyhan Tığlı. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Nasılsınız demiş Diğer TV'nin kutlamalarını seyrettim. Çok güzeldi. Beraber nice senelere hocam inşallah. Sizi çok seviyoruz hocam. Saygılar demiş. Allah razı olsun. seyan kardeşlerimize de aynı şekilde selam olsun. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, hayri, ikrami, güzelliği, zatıyla sıfatıyla tecellisi bütün kardeşlerimizin Gönlüne olsun inşallah. Bütün memilerin Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Kardeş eylesin. Bizi Huzura alırken, bir dost gibi, bir sevgili gibi Huzura aldığı kullanımdan eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Nefsimizi baş başa bırakmasın şeytanla baş başa bırakmasın. Şeytanlaşmış insanlarla baş başa bırakmasın. Allah bizi bir an bile zatından, zikrinden, tesbihinden, hamdinden, tekbirinden, tevhidinden gafil eylemesin inşallah. Hayatı Allah'ın huzurunda olarak yaşayanlardan eylesin. Her anda Rabbim ne der? Diyen, gereğini yapan, yerine getiren kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. çok teşekkür Sevgili izleyenlerimiz, zaman yetmediği için soramadığımız sorularınız var. İnşallah bir sonraki programda sorarız efendimize. Vuruşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimiz'e emanet olun zatında.